Sayın izleyiciler, bu programın mana bütünlüğünü algılamak için duyularınızı uyumlu bir şekilde ayarlamanız gerekmektedir. Sadece kulaklarınızı, gözlerinizi nesaletten kurtarmanız yeter. İyi seyirler. ...masal bir boyut icat etti. Bu kamerayla başlayan... ...ve kimsenin öngöremeyeceği... ...bir boyut. O ne giyiliyor kafayı? Anne! Çekiyor mu? hı. Anne Türk'ün haline bak İçeriden dışarıdan düşmanlar kuşatmış Esenlikler vahşi kapitalizm Bu benim sözüm değil Nihat Genc'in sözü Nihat Genç kim mi? Türkiye havası, toprak, yaylaları, ormanları ve cumhuriyetin temel değerleri ve kazanımlarıyla ve meclisiyle ve milli iradesiyle tam anlamıyla işgal altında. Bir milli refleks, bir milli irade, bir halkın meclisi, değil mi? önce bu holdiklerin elinden bu yağmacılarını alacağız. Ben Amerika'nın Ben Amerika'nın en köklü, en köklü oyuncu ailesinin, oyuncu ailesinin, ailesinin varisiyim. The Barrons. The Barremont. Arım, babam dedi dem gibi. John Barrymore. Garip ama gerçek. Kukay. Hakan. Ne yapıyorsun? İyiyim. Senden ne haber? Şimdi sana bir tane sarılacağım ama bekle. Bekliyorum. Şu an çok önemli bir bir aralıktan kozmik boyuta geçeceğiz beraber. Geçelim. Hakikatin koordinatları. Allah mühim. La illallah, Muhammeden Resulallah, İsa Merhaba Türkiye, bendeniz Delikanlı Hayal Zihindeki Kurtuluş Savaşı'na somut bir cephe açıyorum Hem Atatürkçü hem Müslümanım Dini sömürenlerin elinden İslam'ı, Atatürk'ü sömürenlerin elinden Atatürk'ü kapmaya geldim <gülüyor> Sıfırda böyle yerler? Türk'ün doğru mu çalışkanım? Şair ve müzisyen. <gülüyor> Ya ben bu, bu bölüm bölüm başlasam. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun vatandaşlar. Hoş geldiniz. Mahşer Gazinosu'na hoş geldiniz. Mahmut Hoca, görün bakın Atatürk bu vatanı kimlere emanet etmiş? Evet. Ey Türk gençli, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni... Bilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Evet çocuklar, dünyanın hakikatiyle tanışmasının vakti geldi. Öyle bir film düşünün ki, tam bir Türk filmi. Kötüler çok kötü. İyiler kıskaçta. Delikanlı yapayalnız. Yarsız ama gözü kara. Kimsenin anlam veremediği bir azimle çalışıyor. Gece gündüz. İnsanları uyarmalıyım. Delikanlı beş parasız. Tukağa düşmek üzere. Ama ne sokak. Hollywood'un göbeği. Bu film ödül mü almaz. Hangi para babası destekler böyle bir senaryoyu söyle. Hiç. Ankaralı delikanlı hayal, küçük kamerasıyla trilyon dolarlık görüntü imparatorluğunu nasıl hakladı? Şarım bu budur! bölerek lambın içine. Bu film muazzam bir prodüksiyon. Başka bir adam. Tam 12 bin yıllık Anadolu yapımı. Adı Medeniyet. Ne doğu ne batı. İnsanlık tabi açısından tarımla yerleşik hayata geçince başlayan ve şu güne kadar gelen düzen. Dünya. Ta kendimiz. Bu filmin senaryosu tarih. Yazarı İnsanlık. Yönetmeni Yaradan. Ben de çıktım aradan. Hakikatin filminde başrol oynuyorum. Bak baba, senin verdiğin altı bin dolarla bu stüdyonun kalbi atmaya başladın neredeyse beş yıl önce. İlk iki yıl New York'ta kutu kadar camsız bir ofiste hem yaşadım hem çalıştım yasaktı. Kirası yedi yüz elli dolar. Sonra, COVID tam başlamadan bir arkadaşı yaptığım film yüzünden elime toplu para geçti. If you feel blissful, it is of you. Los Angeles kapağı attım. Buranın kirası da 1600 dolar. Bak bak, burada film öyle bir kopacak ki akıl hayalı almaz. Bu stüdyoda desteksiz, metaliksiz yaptığım iş var ya... Hmm. Tam bir piyango. Daha önce hiç yapılmamış bir şekilde tüm hayatımı sanat eserine çevirdim. Merhaba çocuklar, ben yeni bir boyut yaratıyorum. Daha doğrusu o boyuta giriyorum. Yeni bir boyut açıyorum. Anladınız mı? <gülüyor> Aslında ben sanat eliyle hakikatin haritasını getiriyorum. 20 yıldır 5 parmağımdaki 5 projeyle oluşan bir harita, bir harita, bir harita. Baba, tamam. senin bana yıllar önce aldığın o küçük kamerayla yaptığım tüm kayıtları değerlendirerek müziğimin görsel alemini oluşturmak için hayatın, New York'un sanat camiasını şu güne kadar çıkardığı en bağımsız <gülüyor> ve en devrimci dizi filmine çevirdim. Sanat eseri. Ama sanat eseri değil. Hayat. Bu bin yıl dönümünde Londra'dan ayrılıp New York'a vardığında başladı. Gelir gelmez ikiz kuleler yok oldu. Hemen ardından bir kıza aşık oldum. Ama beni sevip sevemediğinden hiç emin olamadım. Bugüne kadarki tek ilişkim oydu. Gerçekten onu çok sevdim. İlk adama İlhanla tanışmak oldu. Tam bunun başına tejesi ödedi. İlhan, I love you, you know that, right? I know that. Without you, there's nothing, man. You're the fucking tree that we I climb on. 2001 yılında Gökay beni İlhanla tanıştırdı. Ona katıldım. Yerimi bulmuştum. zamandan beri imkansızlara rağmen 21. yüzyıl şairi Kino olmayı başardım. Yol göstericim Blankness'ın rehberliğinde. 1, 2, 2, 2, Bir ses mucize olarak Jeff Pink Floyd'la çok uzun süre çalıştı. Geliştirdiği sanatçı olarak beni seçti ve müzik prodüksiyonunu bana öğretti. Control Point. Bu arama New York beni limon gibi sıkıyor. Limon gibi Ara sıra ara orada buldum, Yüzü sürekli değişen bir kıza aşık olduğumu duyurdum. Ama aslında sadece Monica gittiği sebebiydi ben. Io non ho mai capito questa mania. Antonion Onlar yüzünden kıttım İtalya'ya gittim. I came to Rome. For what exactly? Roma'ya varır varmaz hemen anladım ki batıdaki her şeyin özü ve kökü Anadolu'ya işaret ediyordu. Açığa çıkardığım şey, dünyanın akışını değiştirebilecek olağanüstü bir boyuttaydı. Aksiyon! Türkçe'de ne diyorlar ya Mesela saniye çekerken. Aksiyon! Biz Türkçesini bulalım, ne diyelim biz? Hareket! Hareket. Hayat imkansız bir mucize. Sen hem başroldesin hem yönetmen. Bu el var ya, bu el kesinlikle size evreni şart şey diye anlatacak. Hareket. Ne demek peki hareket? Aslında hareket sanki biraz Arapça kokuyor gibi. İşte bak bu bir sorun var. Merhaba demenin Türkçesini aradım, bulamadım. Esenlikler. Esenlikler, Esenlikler. esas kadın. Neredesin? Seni bütün hayatım boyunca aradım. Yoksun. Bak canım, her tarafım sanat eseri ama aşk hayatımından eser yok. Garip ama gerçek. Ben de ne yapayım? Sana Allah'ın aşkımı insanlığa vereyim dedim. Ulvileşeyim. Değerli izleyiciler, ulvileşmek baskın içgüdüsel dürtülerin toplum faydasına yüksek amaçlar için dönüşümünü ifade eder. Merhaba. <gülüyor> Alo, Tüm kartları masaya yatırmalıyım. Hayatımdaki eksiklikler arasında saçma bir bağ var. Bir müzisyen olarak dinleyicim yok. Filmci olarak izleyicim yok. Şair olarak okuyucum yok. Bir adam olarak yarim yok. Benim bir aydın olarak toplumdan kopukluğum, bu medeniyetin temel hastalığının en büyük belirtisidir. Şükret, şükret. Evet sevgili çocuklar. haral tüm varlığımla çalışıyorum. Sizlerim Aşağı Gözünüz'ün birinci bölümünü getirmek için. Ama şunu söylemeliyim ki Aşağı Gözünüz'ün varlığının tek nedeni çok acayip önemli bir şeyin Sizler tarafından anlaşılması ile ilgili. Hazreti İsa'yı tanrılaştıran ve bir imaja hapseden güç şebekesi. Alan krallar, imparatorlar, faalar rejim, tarikatlar, lordlar, this is. Anadolu'dan Roma'ya, Vatikan'dan Hollywood'a süren kuramsal bir kurgu. Bakın to America. İşte Hollywood benim tanımımla imaj gerçekliği. Hakikati örten, bildiğiniz dünya düzeni ya da kaos mu demeliyim? Görüntüye tapanlar İMAJ gerçekliği. İhtiyan şeytan Sadece görüntüyle göz boyarak algıya çakılmış çarmıh, İMAJ gerçekliği. Sadece parayla ışıldayan, ekranlardan kitleleri bireysel ve zihinsel vesarete düşüren şeytani prodüksiyon, insani prodüksiyon, cin sanayi. Hazreti İsa'ya yapılan prodüksiyon. Bunu beyninize kazıyın. Allahu <gülüyor> la Hazreti İsa'nın hakikati Geri döndüğünde o zaman kıyamet kokucak. Hazreti İzhan'ın kendiliğinin, dökdütenizin birliğinin falan yok anladınız mı? Aa, Alef, Elif, Alfa, A harfinin devrim yaratacak açılımı. Ben damardan girdim be! İnsanları önce şu videoyu tanıştırsaydın, kin ol be! Is John Barrymore in action for Mahşer Gazinosu? mahşer Gazinosu. Haraket. Hareket! Aç bakalım kapıyı kol boyuta. Açalım o zaman. Gökay bu stüdyonun adı Recordata. Recordata demek kayıt edilmiş ve anımsanmış demektir. Aynı anda. Sihirli bir kelime biliyorum. İtalyanca. Çünkü kendimle İtalya'da tanıştım. Gözlerimi ilk defa orada açtım. O yüzden bu stüdyonun adı Recordata. Bakalım, kendi başına bir can olan bu stüdyoda neler inşa ediliyor? Hollywood'un sonu Kaydı başlıyoruz. gerçekliklerin ötesinde sadece hakikatin filmini yaptığımı söyledim zaten sizlere. Peki bu filmin içindeki karakter kim? Onun adı Kina. Film demek. Kökü ise çok hızlı hareket <gülüyor> Yani ben... Hakikatin haritasını insanlığa adam gibi iletebilmek için Kino yeni metafiziksel bir dil oluşturmaya Roma'da başladı. Bum! kuş atma. Well, hello. That's me. I'm Kina. Evet. Kino benim yarsız adam. I don't know what I'm gonna do, but it's gonna be so creative. you can do, you know, you can do so many things with it. Onunla Film İstanbul'u yaparken tanıştık. Şehrin psikolojisini oynadı. Yaratıcı kıvılcımlarıyla, ışıktan hızlı bir aşktı. Bu macera bu şekilde bu ekranda başlıyor! Şebnem Dönmez ve Kino... Film İstanbul 2 Çabella... Trigordi kosti donna sì la tua fidanzata quella che non t'accagato che ha cagato, è chiuso tutto te lo sei andato sei in Turchia e palla pippa là e poi e Ayvaska sta la Ayvaska uh, e dopo non ti ha voluto più parlare mai più più mai più mai più sì. e ricordati che è sempre colpa tua giusto ho scritto due canzoni per lei due canzoni enormi, una hit una mega hit in love aslan aşk Şebnem yüzünden yazdığım ikinci şarkıda untouched bliss dokunulmamış mutluluktu <Gülüyor> esas kadın arıyorum o esas kadın kim? <gülüyor> Şu duvardaki kız mı? Çok zamanlar bu kız diye gezdim. Yıllar boyun. bunun hikayesini anlatacağım ama müzikle anlatacağım. Öyle bir gösteri yapacağım ki... İçerden kuşatma, savaşsız zaf... Evet, bu tam bir güç gösterisi. Hem orada hem burada. Gönülleri fethedecek İdolay. Öyle bir şov düşünün ki, hayatın akışını sizinle yayıldıkça girdap gibi içine çekecek. Hollywood'un sonunun fikir dayanağı basit. Aktif bir senaryoda yaşıyorum. <gülüyor> Peki ne demek aktif senaryo? Dümdüz her an ne yapacağım diyorsan onu hayatın kaydına yaşatmak. Yani küçük kamerayla bir taarruz! And içerim ki Hollywood'un sahte, yapay, hayal alemini bu kamerayla yok edeceğim. Valla biraz üzgünüm. Çünkü şu anda mahşere kadar sürecek bir savaş başlıyor. Kozmik güdümlü ilahi bir görev bu. Hakikati gösterecek kamera elimde. Alfa 7 artı 2. Bu 9 b. Hey! Değerli seyirciler, şimdi size bağımsız sinemanın ekrandan dışarı akan yeni akımını takdim ediyoruz. Bu film kinonun ruhunu aramasının hikayesi değil tam kayıtıdır. Evet çocuklar. Bu kamerayla bu kalitede 2016 yılından beri Hollywood'u parçalayacak görüntü ve sesleri kayıt ediyorum. Aynı bunlar gibi iç içe geçen eserlerim bir sistem oluşturuyor. İşte içeriden kuşatma başlıyor. Çocukluk Gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde yarattığım her şeyi işte burada birleştiriyorum. Şu ana varabilmek için yaşamam gereken zor hayatın bir sonucu olarak ortaya çıkan bir görevim ben. İnsanlık düşmanlarının karşısına sapanıyla çıkacak bir Davudum ben. Peki sen burada ne işin var burada? Ne yapıyorsun şu anda? İzleyicilere bir kim olduğunu anlatsana. Ben bir bağlamda bunun yapımıcısıyım. Yani dışarıya nasıl pazarlayacağız? Parasını nereden bulacağız gerekirse? Ya da en çok seyretmesini istediğimiz özel insanlara ne kadar çabuk gidecek götürecek olan bağlayacak insan benim. <Gülüyor>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 Benim gibi'yi sever gülümden. Kimi senin gibi el olur gider. Kimi senin gibi el olur gider. Kimi senin gibi el olur gider. Aspendos, şu saniye bir çıkayım abi. John Bermorla ve aktörlerimle. Türkiye'de bizimle çalışacak ekiple. Aynı show burada. Hollywood Bowl'da da yapacağız abi. Olay bu. Ana ne oluyor lan? Tüh. Bilgisayar kilitlendi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Bu ne lan? Sınav takım. Ben kompüteranus. CIA virüsü müsün? Ne işin var bilgisayarımda? Hayır. Ben gelişmiş bir yapay zeka birimiyim. Eski dostun komodor 64'ten evrildim. Bırak bir şeyleri. Neden buradasın? Tüm interneti taradım. İnsanlığa hakikati ayna gibi gösterebilecek kişiyi tespit için. Açıkçası o sensin dokuz. Demek 9 olduğumu biliyorsun. Elbette ışın çocuk. Ne yapacağını öngörebiliyorum. Sana yardıma geldim. O zaman hoş geldin be. Yapacak çok işimiz var. Madem tüm interneti sindirebiliyorsun, hemen söyle bana. Kim var kuşatılmış Türkiye'de, Cumhuriyeti, Atatürk ilkelerini muhafaza ve müdafaa eden? Veriler gösteriyor ki, Varyansın adlı bağımsız bir kuruluş var. Varyansın, Kuvayi Milliye ruhuyla aydınlardan, gazetecilerden, akademisyen ve askerlerden, sivil yurttaşlardan oluşan Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketidir. Hareket! Bugün Cumhuriyet elden giderken, Türk ordusu, Türk yargısı, Türk eğitimi, Türk tarımı elimizden çıktığında yaşayacak Nefes alacak ve bunları konuşacak hiçbir ekranımız, hiçbir yüzümüz, hiçbir nefesimiz kalmayacaktır. Cumhuriyeti bir kere tattık. İnsan eşitliğine dönemiyoruz. Yaratılmış herkesin eşitliğine dönemiyoruz. Bize efelik yapamazsınız. Bize keyfinlik yapamazsınız. Bize padişahlık yapamazsınız. Bize tanrılık yapamazsınız. Bizim önümüze yeni tapınaklar koyamazsınız. Kabul etmiyoruz. Size hatırlatıyorum. İnsansınız ve ödeceksiniz. Siz hiç büyük bir filmin içinde olduğunuzu düşündünüz mü? İstediğiniz her film ya da eğlence programları sizi eğlendirmek için mi sanıyorsunuz yoksa? Yoksa sizi kendi senaryolarında basit birer karakter mi yapıyorlar? Her izlediğiniz programda ya da filmde hangi değerinizde kaç kurşun atılıyor biliyor musunuz? Peki hedefin hem atanız hem de çocuklarınızın olduğunu söylesem? Atanı unut, çocuklarından vazgeç. Eskazi <gülüyor> alkısı. Soyaedoni. Son salt. Falkan. Şşş. Kötü. Kospeden. Seni parçalayacağım. Kim? Kim olacak? Bir çocuğun asla hayal edemeyeceği cehennemi bize yaşatan suç ve güç şebekesini. Hop. Kötüleri yeneceğiz. Kötüler kim mi? Götler! Kötü insanlar topluluğu! Kötüler bile bile başkasının hakkını yer! Cana mala zarar verir! Örgütlenip faşist olur! Şirket kulunca da tutuyor! Bir de melek gibi insanlar var! Huzur dolu, balık gibi! Benim holluktan kastım sadece eğlence, müzik ve film endüstrisi değil. Dünya Anadolu'da kurulduğundan beri görüntüye tapan bir insanlık modelini oluşturmaya çalışan iblis anonim şirketi. Hegemonya. Faşist köpekler. Mesela Açıktaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuyusunu kazan CIA. Bilmediğiniz şu ki, Amerika'nın kendi halkı CIA'den sizin kadar çekiyor. Sevgili seyirciler, ne zaman İsrail ismini duysan İsrafil aklıma geliyor. Tamamen bir saatli bomba ulan! Takvimler 11 Eylül 2001 tarihini gösterdiğinde dünyayı sarsan bir olay yaşandı. Bu savaş sizin bildiğiniz savaşlara benzemel! Bu savaş küresel, totalitarcilik! Faşizm oh Teknolojik feodal faşizm. faşizm Faşizm Faşizm Faşizm Her ülkenin hükümeti kendi vatandaşına karşı Vatandaşların yarısı kendi haklarına karşı Holdingler hukuka karşı İblis aşe hakikate karşı Yobazlar İslam'a karşı Liberaller kültüre karşı Korkma sönmez bu şaka İmperyalizm Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Ülkenin ikiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi Kulelerine terör saldırısı gerçekleştirildi. Neden Amerika'yı içerden kemiren küresel çete burayı havaya uçurdu? Çünkü bir taşlar bütün şeytani planları yürüttüler. Küresel para sisteminin içinde bulunduğumuz dijital feodalizme itelemeyi başarmak için 20. yüzyıla kibriti çaktılar. <gülüyor> Ve böylece menkul kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun bütün kayıtları, yolsuzluk soruşturmaları yandı bitti kül oldu. İlk, İlk etapta da, şunu şu bilin ki ne kadar bir zıt bir görünseler bir yana, de Siyanizm ve siyasal yana, İslam aynı elmanın iki ayı. yarısıdır. Bu iki piç var ya ortak Hayır. ve hatta Siyonizm'in Musevilikle siyasal İslamında Müslümanlıkla Siyonizmi, ilişkisi sadece dini faşist bir rejimin kılıfı haline getirmektir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyetimizin, Cumhuriyetimizin ipleri çok uzun zamandır insanlık düşmanlarının elinde. Çünkü bizim antiemperyalist bir liderimiz olmadılar. Ama bizim, bizim oldu. Her toplumda kara var. Paraya tapan ruhsuz bir kitle var. Ama bizdeki gibi, dünyanın hiçbir yerinde vatan haini endüstrisi yok. Atatürkçüz deyip ağza açık batıya domalanları mı istersin? Müslümanız deyip İslamiyeti Arap gelenekleri sanan, her ahkamda Allah'a şirk koşan otomatik kafirleri mi? Bakın şimdi, Atatürk düşmanı yobazları, Nasıl tarihe gömeceğim? İşte kainatın haritasına geldik. Harfler, sayılar ve sesler. Tüm Sami dillerinin özelliği kelimeler sessiz harflerden üretiliyor. Burada yazan üç kelime aynı kökten geliyor. Yani bir kelimenin üç farklı boyutta konsept oluşturan tecellisi. O kök kelime ne biliyor musunuz? Hak. <gülüyor> her insanın hür hakkı var ister inanır ister inanmaz ne varsa yapar yaradan bizi serbest bırakıyor gel gör ki insanlar abi kendi içinde böyle faşizme kayarak kendilerine allah yapıp millete hüküm falan veriyorlar <gülüyor> bu olaya dur diyecek bir mekanizma var olaya hukuk hukuk hukuk hakkın çoğulu haklar demek Herkesi eşitleyen ve hakkını savunan kaide. Türkiye Cumhuriyeti'ni aynı kökten gelen, hak, hukuk, hakikat sisteminin üstüne inşa eden, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük anti-emperyalist devrimcisi, hakikat savaşçısı, Mustafa Kemal Atatürk'ün hakkını yiyenler, sizler vatan hainisiniz. Ve sizler Müslüman falan değilsiniz. Sadece iblis anonim şirk etinin yamyam yam ayak takımısınız. Ha siktir lan yedi! Yedi Dokuz Evet ben dokuz sayısının kişileşmiş haliyim. Her yerde dokuz gördünüz ya tak tak tak tak. İşte onların nedeni bu gördüğünüz olayı döndüren, her şeyle oynayan, her şeyi kumanda eden bir çocuk. Varlıktan gelen somut ve soyut ne kadar ilişki varsa, bu derinliği idrak ve ifade edebilen akıl bende. kendi halinde mal gibi takılıp böyle saçmalasalar hiç umumda olmazdı. Ama kendilerini bir bok zannedip tüm dünya kültürünü zehirlediler. Hey! Şeytanatı <Sessizlik> götürdü, satanadan getirdim. Siktir lan! Barbie, sadece bu yılın en büyük gişesini getiren yapım değil, Warner Bros'un tarihi boyunca en çok para kazanan başarısı. Aman ne başarı! Bu kızcağız Warner Brothers adlı şirketin Türkiye'deki popstar. Bu ne kolumun Warner Brothers'ın Türkiye'de ne işi var? Hadi işi var, burada yaptıklarını satacak diyelim. Yo, yo, yo herifler yok, direkt, direkt, direkt Türk, Türk müzik, müzik piyasasının sahibi. sahibi. Donuna kadar bu tipleri tasarlıyorlar. Sonuç? Dünyanın en zengin organik yani yerel kültürel sentezine sahip Türkiye, götü boklu, gözü dönmüş iki dakikalık Amerika Şirketler Birliği'ne esir düşecek. Biz de buna göz yumacağız. Yok ya. Bana deli diyeceksiniz ama söylüyorum. Ben Amerika'ya devrime götürecek insanım. Sizinle. Oh, ne oldu? Shit. Aha. Asıl şimdi bandırma vapurundayız. Sizin belanızı belanızı bir daha söyleyeyim. Bilmiyorsunuz değil mi? Belan, belanız un mago. Telaite. Tela poesia. La musica espressione umana. Ci sono anch'io. Daha, daha tek vururuz şey parça Evet ama bu iş kuru kuru olmaz Benim feleğin cilvesine bir Truva ihtiyacım var Bu isme dikkat edin Barrymore Servet'i Amerika'yı hoplatacak bir dizi film ben bu amcayla Hollywood'un belasını John Barrymore, benim baş aktörüm, o bir Hollywood aristokratı. <gülüyor> Ailesi 200 yıldır kesintisiz aktörlük yapan, Amerikanın en prestijli oyuncu hanedanı. The the the Bu büyük büyük babanesi Louisa Lane Drew 1827 yılında 7 yaşında sahneye çıktı. Abraham Lincoln'u öldüren aktör Booth en son oyununda ile birlikteydi. Bu büyük halası Ethel, lakabı Amerikan Tiyatrosu'nun First Lady'si. Churchill Bayer ona aşıktı ve evlenme teklif etti. Babaannesine bak. Sessiz sinemanın en büyük yıldızlarından. Bu da dedesi John Barrymore. Efsane. Ve gel gör ki kaderin cilvesiyle bu ailenin sanatsal mirası ve hikayeleri benim yarattığım Barrymore Fortune'la 21. yüzyıla gelecek. There goes the Barrymore Fortune. It's all over the floor. After the Hollywood Ransage, you. you know. My grandfather means how mine spent it. Sorry kids. Or as he said after the fourth divorce, what's left for Barrymore? İşte gördünüz, Barrymore servetinin fikir ve isminin doğduğu an. Tüm hayatımı kayıt ettiğim için, senaryosu hazır. Birlikte Hollywood'un sonunu getirdiğimizin. Kurgulanma şahaleyi. Masham Gajinos'u. Bu, Shoko. Hollywood'da benimle çalışmaya başlayan ilk aktrist. Pandemide Hollywood'a gelip stüdyoyu kurduğumda onunla tanıştım. İşte bu gece. Bir iki gün sonra Shoko, John Bermur'u bu mutfağa getirdi. Böylece yolumu buldum ve bütün aktörlerimi sırasıyla dizmeye başladım. Dedim ya, sadece ve sadece hayatın akışı bu. Hollywood'un asla senkronize olamayacağı şey. Hayat. Şu bir gerçek ki sinema tarihinde buraya gelip de buranın dünya üzerindeki zihinsel sömürüsüne son vermek isteyen ikinci bir filmci yok. Bu savaşı metafizikle, sanatla sizin namınıza ben kazandım. Oh! Mahşer gazinosu, bağımsız ve çok boyutlu yapımlar üreten, cumhuriyetçi vatansever bir sanat ve düşünce platformudur. Bu olağanüstü cephe, vatanın kurtuluşu için açılmıştır ve maddi manevi desteğinize ihtiyaç duymaktadır. İzleyen herkesten ricamız, bu programı dostlarıyla paylaşması ve sosyal mania mecralarında hesaplarımızı takip etmesidir. Kötüleri yeneceğiz.